1013 numaralı konu, Ebu Talha ile Ümmü Süleym'in çocuklarını kaybettikleri zaman gösterdikleri sabır, evet, Ümmü Süleym, Enes'in babasına gelerek, sana bugün hoşuna gitmeyecek bir haber getirdim, dedi, Enes'in babası da, sen durmadan bana hoşuma gitmeyen haberler taşıyorsun, bu haberleri de şu göçebeden alıyorsun, dedi, Ümmü Süleym, o göçebeydi. Fakat Allah onu seçti ve peygamber kıldı, dedi, Enes'in babası, sen ne getirdin, onu söyle bakalım, deyince, karısı, içki haram kılındı, dedi, Enes'in babası, işte şu zaman, artık benimle senin arandaki ayrılık zamanıdır, dedi, böylece Enes'in babası müşrik olarak öldü, Ümmü Süleym kocasından boşanınca, Ebu Talha onu istedi, Ümmü Süleym, ona, sen müşrik olduğun halde seninle evlenemem, deyince, Ebu Talha, hayır, Allah'a yemin ederim ki, senin gayen bu değildir, dedi, Kadın, o halde benim isteğim nedir, deyince, o, senin istediğin altın ve gümüştür, dedi, kadın, Allah ve Rasulünü şahit tutuyorum ki, sen Müslüman olursan, ben de bir kuruş istemeden seninle evleneceğim, dedi, Ebu Talha, kim bana bu hususta teminat verir, deyince, annesi enes, e, ey Enes, kalk, amcanla beraber Hazreti Peygamber'e git, dedi, Ebu Talha kalktı, elini Enes'in omuzuna koydu ve beraber Hazreti Peygamber'e gittik, Hazreti Peygamber, yanına yaklaştıklarında seslerini işledi, Işiterek, bu gelen Ebu Talha'dır, alnında İslam nuru parlıyor, dedi, Ebu Talha, Hazreti Peygamber'e selam verdi ve, şehadet ederim ki, Allah'tan başka ilah yoktur, Muhammed de Allah'ın kulu ve Rasulüdür, dedi, bunun üzerine Hazreti Peygamber Enes'in annesini İslam üzerine onunla evlendirdi, Ümmü Süleym ondan bir erkek çocuk dünyaya getirdi, çocuk büyüyerek yürümeye başladı, Ebu Talha onu çok severdi, bir müddet sonra çocuk hastalanarak öldü, Ebu Talha, eve geldiğinde, Ey Ümmü Süleym, oğlum ne yapıyor, deyince Ümmü Süleym, çocuk çok iyidir, sen bugün geç kaldın, herhalde acıktın, sana yemek getireyim, sonra çocuğu görürsün, dedi, Ümmü Süleym ona yemeği getirdikten sonra, ey Ebu Talha, bir kimsenin yanında başkasına ait bir emanet bulunsa ve sahibi emaneti geri alsa, o kimsenin buna kızmaya ve üzülmeye hakkı var mıdır, dedi, Ebu Talha, hayır, dedi, karısı ona, o halde senin oğlun, Allah'ın bizde bulunan bir emanetiydi, Allah emanetini geri aldı, dedi, Ebu Talha, o nerededir, deyince, Ümmü Süleym, işte şu beşiktedir, dedi, Ebu Talha odaya girdi ve çocuğun üstünden örtüyü kaldırarak, Allah'tan geldik yine Allah'a döneceğiz, dedi ve gidip olanları Hazreti Peygamber'e anlattı, Hazreti Peygamber, beni Hak Peygamber olarak gönderen Allah'a yemin ederim ki, o çocuğunun ölümüne karşı sabır gösterdiğinden dolayı Allah onun rahmine bir erkek çocuk ilka etmiştir, dedi, Ümmü Süleym bu hadiseden sonra doğurdu, Enes bu konuda şunlara anlatıyor Allah'ın Resulü bana ey Enes annene git ve de ki çocuğun göbeğini kestiği zaman sakın ona bir şey yedirmesin onu benim yanıma göndersin dedi ben çocuğu alarak Hazreti Peygambere götürdüm onun huzuruna koydum Peygamber, bana üç tane hurma getir, dedi, hurmaları getirdim, Resulullah onların çekirdeklerini attıktan sonra avucunda onları güzelce ezdi, sonra çocuğun ağzını açarak onları onun ağzına koydu, çocuk diliyle hurmalan ağzında dolaştırıyordu, Hazreti Peygamber, bu, ensar soyundan gelen bir insandır, hurmayı sever, diye şaka yaptı ve bana, ey Enes, annenin yanına git ve ona de ki, Allah senin için oğluna bereket ihsan eylesin, onu anneye babaya karşı itaattı ve Allah'tan korkan bir bir insan kılsın buyurdu.